Herhalde. <gülüyor> Öyle Bana bir da... tarih var mı? Dünya Radyoculuk Tarihi. Hoş geldiniz. <gülüyor> Dünya Radyoculuk Tarihi'ne giriş bir kısmındayız daha. Buyurun. Nasılsınız Oktay Bey? Yani e, sizi buralarda yalnız bırakanlar utansın. Öncelikle verdiğimiz sözü tutamadık sevgili dinciler. Oktay tuttu. Şu anda en birinci Oktay. Bence sizin göz bebeğiniz olması gereken birisi yok, varsa. Yok. Yok Lütfen ya. Lütfen hizmet için esprilerinle artık yeter diyoruz. Yani bir yere, bir yere kadar diyoruz. Bir Ama biraz bozuldum açıkçası yani. Niye ki? Abi ayrı biriniz geleydi yani iyiydi yani. yani birimiz geldi işte. Çünkü o yani erken sözleştik olabilir? sevgili radyoda. Bugün erken buluşacağız diye konuştuk. Dün akşam 3-5 nöbeti bende olmasına rağmen. Erkenden buluşuruz diye Erkenden söylüyorum. geldim ben çünkü dedim yani dükkan dedim 3-5 nöbeti bahane olmasın dedim. Dükkanlarında kapanış yapan kişi bahane olmasın erken gelmedi falan. Geldim bir baktım. Gene, o yani. zevkten doymuş hayatın türlü türlü e, arayışlarına girmiş hayatta ve ne aradığını bilmeyen kediyle karşılaştım sabah. Maalesef. Yani, Ama bitti geçen. galiba onların dönemi bitti galiba. Bitti de başka bir aşamaya geçti o kedi. Haberin var mı senin ondan? Yok. Bizim bir süre konuşma imkanımız oldu. Konuşmasak da bir e, bakışmalar falan oldu aramızda. Ben de korktum. Oh, oh. <gülüyor> Vallahi yani Acaba dedim başka bir başka bir şeye mi geçti. Vallahi ne aradığını bilmiyorum. Yani geliyor, yemek istiyor, bir şey yapıyor, miyavlıyor, oturuyor, yatıyor, kalkıyor falan. E, tabii yani <gülüyor> bütün kediye dair bütün fonksiyonları saydınız o Ama bunları yani hızlı hızlı, hızlı, hızlı hızlı ve e, sürekli miyavlayarak. Arsız, arsızlık ne yapacağını şaşırdı artık yani. Geçtiğimiz iki haftayı nasıl geçirdin? Hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yani öyle yani Geçin... Ayıptır ya. Biz burada Defalarca uyardı kendisini. Defaten. Defaten. Defaten. <gülüyor> uyardı kendisini. <gülüyor> ya e, olimpiyat biliyorsun 2020 olimpiyatta e, olimpiyatları bilmez, da bilmez. daha doğrusu. Göreceğiz mi Oktay? Bakalım. O 2020 olimpiyatlarını göreceğiz mi? Onunla ilgili işte görelim diye e, iki isimle anlaşılmış. E, önümüzdeki sene e, gelecekler Türkiye'de e, yüz yüzecekler, yüzecekler, koşacaklar falan. Kimler olabilir bunlar? Yüzecekler, koşacaklar. Hem yüzecekler hem koşacaklar ya Allah Allah. Hayır hem hem diye bir şey yok hem ya. Hem hem diye bir i̇ki şey yok mu? İki iki kişi var. Usain Bolt. Nasıl bildin? <gülüyor> Koşacak Nasıl değil. Nasıl bildin? Say diyeceksin Justin Bieber diyeceksin zannettim ya. Ya vallahi. Vallahi doğru. Usain Bolt geliyormuş. Bir de öteki Phelps. Phelps geliyormuş. Michael Phelps geliyormuş öteki. Vay be. Öteki iri yarı arkadaş diyecektim. Amerikalı rekortmen yüzücü Michael Phelps'le beraber gelip... Bir bakın e, nasıl bizim havuzlar falan, nasıl? Havuz değil. Bil bakalım e, Usain Bolt nerede koşacak? Usain. Tek tahmin hakkım var. Ben ya da söyleyeyim. iki tahmin hakkım var. Bir süre sonra üç tahmin hakkım olabilir. Köprüde <gülüyor> mi? Bravo Fahir. <hayır. gülüyor> bizim de iyi ki köprümüz var. Burada tenis oynatabiliriz. Veya mesela Formula 1 yarışı olursa oradan araba geçirebiliriz. Veya mesela koşmak isteyen birisi olsa onu da geçirebiliriz. Olmayaydı ne yapacaktık? Vallahi köprüyü koşarak geçecekmiş ondan sonra Michael Phelps de nerede yüzecek olabilir? Hmm, tıp, nerede yüzebiliriz Yani havuzda ise çok saçma. Havuz ben... olmaz abi. Çünkü adam hızlı yüzüyor. Hızlı Hemen biter havuz. Olmaz. Uzun süre bir işte, Kürşat uzun yüzme. beraber boğazda yüzecekler. Vallahi bravo. Kürşat Düzmen'i biraz almazlar. O da, artık evde. da. Hayır canım. An, yüzme, şey. yüzme şeylerini almıyorlar artık. Yüzme protokol yarışlarını almıyorlar. Yine o girer Asya'dan Avrupa'ya. Tabii o da yandan yandan şey yapar yani. Doğru yani o da Esat Kıratlıoğlu'nun gittiği kulvardan devam eder. Vallahi. <gülüyor> boğaz'da. İyi boğazda da güzel güzel geçireceğiz. Sonra. Evet ondan sonra Türkiye'nin adaylığı böylece ne olacak? Resmi İki resmi. daha çok konuşulmuş olacak. Aha ne kadar güzelmiş ya. İşte aynı yerde Şu da köprü değil mi? O o da, da olimpiyat yaparsak aa, hem köprüde koşabiliriz boğazdan da geçebiliriz ki. Oraya gidiyor işte. Yani iyi güzel vallahi inşallah olur 2020 dediğin bir şey kalmadı Oktay. 8 sene anca hazırlanırız valla. Maşallah, maşallah, Bakalım ne kadar, ee, nasıl olacak? 2020. Uzak? Kim var? Aday ülkeler başka kimler var 2020 var, için? pek çok aday ülke pek var. Pek çok aday ülke var. Onların hepsini ne yapacağız? Aramızda eleyeceğiz. Onu yavaş yavaş işte Phelps'lerle, Usain Botlar'la, ee, Jamaikalı falan filan. Bu arada bir kupon tartışılıyor. Bir kupon tartışılıyor ee... da e, Oktay Bey için bakar mısın? Bak Hayır, burada... Peşler, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mahallenin esnafı geldi ya. Kim geldi ya? Ya bak şurada bir küçük hanım var. Evet Ali, Ali Kayacan stüdyolarımıza hoş geldiniz. Neyse o zaman ben şeye gireyim ya reklama gidiyor Sevgili zaten. Sevgili bir reklama gideceğiz. Ondan sonra, sonra böyle kupon görülmedi e, diyerek hayatımızda ilk defa kuponundan iddia kuponundan bahsedeceğiz yayında. Neydi Alt üst o, diyeceğiz bir şey diyeceğiz. O neydi o programın adı? Ne o? O iddia programı var ya bir tane. Bir sürü var canım. Bay tahmini mi diyorsun? Bay tahmin bay tahmin. Vallahi Bay Tahmin Oktay, süper oldu. Bay çok izleniyor ya, ben onu pek... Kıskandım. ...izleyemedim, <gülüyor> çok izleniyormuş. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın. Bir kez daha macera dolu bir çarşamba sabahında birlikteyiz. Bugün hava biraz serinliyor galiba değil mi? Onu konuştun, ben gelmeden onu konuştum. Sen gelmeden onu konuşmayalım dedim ya. Yani ben konuşalım diye şey yaptı. Oktay ben dedim ki hayır Ege gelmeden bu konuyu havana serineceğiz dur dedim ne yapıyorsun ya Ege'nin gelmesini bekleyelim dedim Oktay dedi ki yok ya beklemeyelim falan dedi Çok yok, yok ya niye ya. şey yapalım falan dedim ya niye böyle yapıyorsun Oktay dedim Ege bekleyelim muhakkak gelir falan dedim onun üstüne Oktay dedi ki abi ne olacak dedi başlasak falan dedi yeterli mi? Yeterli abi çok teşekkür ederim. Abi bugün e, sevgili dinleyiciler, abi değil sevgili dinleyiciler <gülüyor> bugün e, B stüdyosunda iki kişi olduğumuz için. Evet. E, B stüdyosu ve A stüdyosu birbirine eşitlendi bugün. Ya eşitlendi demek e, haksızlık olur. Zaten eşitti. Şu anda e, baya bir önde B stüdyosu. E, Üfff. <gülüyor> Bugün, bugün iki kişiyiz. İlerleyen dakikalarda bu stüdyoda kim olduğunu da size açıklayacağım. Sürp sürpriz ismimizi açıklayacağız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için söylüyorum bunu. Bir beş dakika önce açan dinleyicilerimiz için. Onlar tahmin ediyordur zaten kim olduğunu. <gülüyor> Çünkü az önce konuştuk ama. Ee, bugün iki kişi böyle stüdyosu. Böyle iddia görülmedi deyip kuponlardan bahsetmek istiyorum Evet doğru. Biraz. Al eline kuponu, ara kaponu <gülüyor> hıh yap, hıh yap, <gülüyor> hı yap Ekecem. Şey, bir şey yap ya. Ha. <gülüyor> Hangi kupon bu? 200 yarışımı iddia Zediye kuponu. İddia, iddia kuponu. İddia programı var mı? Var işte. Radyo'tu da var, var mı şu anda? Bizde yok. Bizde yok. Eskiden ne güzeldi ya Adem'le kuponu Aran Alkapı. Olsun mu? 0 hat vardı. Hem de at konuşuyordu. <gülüyor> <gülüyor> at konuşur. Baht kazanır. Baht kazanır. <gülüyor> Bay Tahmin diye var işte program. Onu da e, seyredebilen. Geç saatlerde yayınlanıyor Ha çünkü. bir dakika Bay Tahmin iyimiş galiba. Bay Tahmin iyi. Bay Tahmin yalnız iddia programı gibi görünse de o aslında abi, bir programı. sohbet programı diye geçer o. <gülüyor> Yok bike. şov programı sohbet evet. de değil yani. yani. Sohbet çok işte. O, ben onların ilk başladığı zamanı hatırlıyorum da sonra işte aradan baya bir zaman geçtikten sonra ne olmuş lan bu programa diye şey, yani. E... Onlar gece yapıyorlar ya programı. Evet. Herhalde o... uykusuzlukla beraber bir... Serbestlik oluyor. Garip bir cesaret mi geliyor? Ne oluyor? Nasıl bir şey oluyor? Yoksa formata ona döndürüldü yani programı. E tabi canım tahmin tahmin. Oraya 3 yaz oraya 3 yazılmıyor galiba değil mi? Ona 2 yaz buna 1 yaz. Falan nereye kadar? Şimdi 4 maça İzmir'de yaşayan çiftçi Ferdi Bey 4 maça e, iddia oynamış. Size bunları soruyorum. Bakalım. Bilebileceğiz. 2 liralık, liralık bir kupon yapmış. İyi iyi iyi. 2 liralık kuponla kazanmış mı? 2 liralık kuponla ne kadar kazanmış diye Ne kadar diye kazandığına soru. inanamam. İnanamam. Hadi canım. Vallahi inanamam. 468.512 lira. Versin vergisini. Kazanmasını biliyorum. <gülüyor> Çünkü vergilendi. Onlar zaten vergilendirilmiş oluyor Egecim. Otomatikman. Bir dakika bunun iki katı. 4 liralık kuponu misli misli 2 çünkü. Misli 2 ama yani oynadığı maçlar da 1'e 22 veren üst üste öyle maçlarla işte 22'ni katlarını zarf et orada. Galatasaray, Orduspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Barcelona, Sevilla, Deportivo La Coruna değil mi bu? Real Madrid maçları. Hangisi bunlar 22? Hiç anlamıyorum şu iddia şeyinden yani. Yani onlar da işte Bütün zayıf taraf. Her tarafa... şey önümde yazıyor olmasa ama. Anlamaman zaten önemli değil de anlamadan anlatmaya çalışman bizim için bir sıkıntı. İşte ona da çaba deniyor. <gülüyor> <gülüyor> yani önemli olan çaba. iyi niyetli mi, yani kötü yıllar, niyetli mi? Yıllardır şu stüdyoda gazete haberlerini yorumluyoruz. İlk defa gazetenin masadan kalkıp göze iyice yaklaştırıldığını <gülüyor> görüyoruz. Bu <Niye> mesafe <gülüyor> 30 sene sonradan bir şey. Vapurda, vapurda okuyormuş gibi okuyor. Yani yaklaştırırsan belki anlarım düşüncesi yok. <gülüyor> yok iddia kuponunu basmışlar, bine bir basmışlar. İnsan şöyle bir fırt yaparını da büyütür. Aynı evet. bizim şeyi bastıkları gibi mi? Hünesiyonu bastıkları gibi bastıkları gibi mi? <gülüyor> Valla 937 bin lira kazanmış 4 liralık kuponla parayı tahsil edip nerelere karışmış olabilir kayıplara, kayıplara, kayıplara karışmış, karışmış olabilir evet Ferdi Bey veya Ama... İzmir Konak Vergi Dağılısına gitmiş olabilir çünkü yani kazanmasını biliyoruz bunun, vergisi bunun vergisi mı? bunun vergisi dahil ya. diye biliyorum ya talih oyunları vergisi diye bir şey var talih Hiç merak etmiyorsun <gülüyor> sen senginceye kadar biraz sakladık hepimiz yaptınız ee, çünkü o zaman bugün bir iddam oynayalım diyorsun yok teşvik mi ediyorsun hani bize? vergisi anlamında vergi şans oyunlarına teşvik mi ediyorsun özellikle kadın? şu anda yolda olan dinleyicilerimize ben seslenmek istiyorum. O yollarda güzel güzel gidin. Onun parasını biz verdik. <gülüyor> Baya bir kısmını parayı. Böyle para... pati çekip lastik falan yapmayın yerlerin. Ama bizden daha çok mesela Ferdi Bey şu anda önümüze çıkmasını şey bizden mi? daha o... çok vergi vermiştir kesin biz yani. Seni şeyde çıkabilir miyiz? Verecektir. Vergi. Vergi ve rekortmanlar arasında çıkabilir miyiz? Görs tabii Fahir Öngüç ve arkadaşlar. <gülüyor> <Kadarsan gülüyor> Hayır. Fahir ön ve mahtumları Siz gülüyorsunuz bir de O paracıkları o blok blok veren adam ben olduğumda Ben psikolojik yükünü de o psikolojik. Siz sadece maddi kısmını yaşadınız evet, Biz orada çok güzel ben çok güzel sıyırdım Fahir de şey, yani, Cezayı göz aldı ve bunu alamadı Ve Ege e, bu görevi aldı yani, Bir diniçler. gün daha bak Bir gün daha geç, geç yatırma Ne oldu bir gün daha ben dedim ki O asfalt orada mesela bir karış kalacaktı Hayır dedim bir karış kalmayacak. O da bitecek. Bakın bir, bir gün geç getirelim. Onun faiziyle. Faiziyle. Onu da bir da O kadar büyük yani. meblağda istek isteyebiliyor musun Ege? Yani mesela peçete yayılsın zaten. Mesela şu benim vergimi şuraya harcansın lütfen falan gibi. vallahi hiç öyle bir şey sormadı zaten. Nerede harcansın diye tercih yapabiliyor muyum? Tercih yaptırmadı Tercihli mı? bir şey olsa çok güzel olurdu zaten de. Mesela baraj. Ne tercih ederdi sen? Ben baraj. Baraj. baraj. Veya orada yazılar okul okul ve asfalt ama sen orada hemen aç. asfalt ama altına Dübley şey, şer koyarsın yol asfaltınız hayırlı olsun <gülüyor> <gülüyor> Fahir yani <önce> günümüzü <gülüyor> ve mesajıyla yaydınız yani, hani, yolların isimleri, viyadüklerin isimleri var ya. Bir o 100 viyadük... metreye de bizim ismi 100 metrelik. Yok ya, bölüm biz bir viyadük başladık. ismi alacak noktaya geldik gibi geliyor bana. Belki köprülü kavşak. orada <gülüyor> yani... köprülü kavşak Niye canım şöyle 300 400 metrelik bir viyadük iyi gider gibi. Ya bir dönüşü falan olabilir ya. Yani Doğru vallahi şey. şey oldu ya yani vergi Bilmiyorum dairesine gittim rahat. zaten eşeklerle taşıdığım için paraları dayı dediler. <gülüyor> yani şey görünce bana, ben ben gençim falan demeye çalıştım ama dayı dediler ne yapıyoruz? Yani, Eşeyiyle paraları getirdim nereye bağlıyoruz falan dedim eşekleri. Ondan sonra bağlı. Nasıl, nasıl karşıladılar seni Beni hiç yüzüme bakmada ben de zannediyorum ki böyle özel karşılayacaklar aşağıdan alacaklar falan. Aşağıdan alacaklar ön sıraları hemen şey yapacaklar bir pide söyleyecekler falan. Vallahi ben de şey oluyor. Ben... Lan bir teşekkür edin diye bağırdım en son. Tebrik edin bir şey alkış yok mu falan. Sen çok dedi. iyi anlıyorum. Herkes işine gömüp çat çat çat bir Di, şey yapıyor. Yani şöyle söyleyeyim. E, Didem'in e, gelir vergisini ben yatırdığım için. Tabii ki Didem'in Didem para veriyor bana onu götürüp yatırıyorum. <gülüyor> ya ona bakacak odur bizim vermemizden bu yatırıyor. İşte <gülüyor> onu diyorum. Yani Ege'de şimdi o duyguyu çok iyi biliyorum ben. İnsan o parayı vezneye verdikten sonra. Ya da görevli memura verdikten sonra. Bir öpücük istiyor. Hani bu en son reklam var ya. Efes Bisan basketbol takımı Aha. böyle bir sürpriz yapıyorlar. Herkes kalkıyor alkışlıyor evet. Öyle bir şey bekliyorsun ben bir verdikten olur. sonra. Kesin bu başlatacak falan diye gittim. Dansı falan bu başlatacak böyle kapıda. Sonra bakıyorum parayı veriyorum. Bakıyorum hiç hareket yok. Ben de ben kendi kendimi alkışlıyorum orada. Sen yani, saat kaç gibi gittin ya acaba? Yalnız hayır, kaçta gittin sana. İki de gittim oraya gitmiş Sabahtan abi. Sabahtan hemen gitmedim. Biraz daha faiz misiniz. Yani yanlış anlama kusura bakma da bu yorumum için ama o kadar meblaya bir alkış alamadıysan bu da biraz de var abi. Yani kabahat. senden ötürü. Orada yani... 50-100 lira yatıran insanlar var. Onlar bile ufak da olsa bir tebrik alıyorlar. Valla bravo. Bir tebessüm Teşekkür alıyorlar. Teşekkür ederiz falan dediler. Yani. Eşekte de gitmese miydin acaba? Ondan mı şey oldu? Herhalde o tarz Ama o kadar parayı nasıl taşıyabiliyorum ki ben? Kurşuları nereye koyacağım ben? Hamalda tutabilir. O da doğru abi. Kuşana. Kuşağına şey yapsaydık keşke. Kuşağına. Kuşağıma sadece faiz mi Gerçi bir de kuşağına sadece mark koyuyorsun değil mi sen? Doğru. E doğru yoksa o kuşak kabul etmiyor. Resmen tükürüyor yani. Evet. Ee, hmm. Sağlık Bakanlığı biliyorsunuz süt, süt bankasını bankası. başlatıyor. İyi oldu o süt bankası ya. Kriterleri belirliyor. Ne yapılıyor süt bankasında? İşte çocuklar süt, anne sütü şey yapsın diye süt bankasına... Ne yatırıyoruz? Anne sütü. Bu arada burada sütünü içmiş gelmiş bir çocuk var. kim? Yani yok tabii stüdyomuzda kimse yok şu anda. <gülüyor> ben ben. Sevgili ben. Ben ne? Siz süt içiyor musunuz? Ben maalesef. Ben dün içtim ya. Ben içelim. Valla. Ben daha... Daha dün içtim bu anımı. Ben sizin eve süt alınıyor mu? Alınıyor mesela? tabii. Kahveye Vallahi. falan koymak için keke böreğe koymak için mi yoksa normal iki çeşit süt i̇çimlik alınır mi? bir tanesi kahveye bir tanesi e, içimlik ve bir tanesi de yiyinlik bir tanesi <gülüyor> bir idamlık bir bayramlık komşu gelir de ister diye bir tane de kutu da hiç açılmaz çünkü gelen komşuyu eli boş göndermek caiz değildir çok büyük günah tersliktir çok büyük günah hakikaten öyle Süt bankası ya ben de ben de, o, öyle söyleyeyim bize şey yapmadılar ben galiba çocukluğumda tiksindirdiler beni bir sütten mi? Ya işte o zamanlar. Tabii 70'lerden bahsediyoruz. 12 Eylül öncesi. En karışık zamanlar. En karışık zamanlar. Böyle sıcak süt, şekerli sıcak süt içirmeye çalışıyorlardı. Bir dönem hatırlıyorum da. Hayattaki en çirkin şeylerden evet, biri de doğru. şekerli sıcak sütmüş. Soğuk sütün de ayrı sıkıntısı var sonrasında. Ya o da iki gün sıkıntısı var. İki gün o ızdıraba dayandığında. Üçüncü, dördüncü gün artık Mide dünyan e, midem alışıyor. Artık enzim mi vermeye... alışmıyor mu acaba? <gülüyor> Bakayım. Alin, diyorum Alin Ali Ali Ali beni andı. Nereden şey yaptı. Yani. Ee, ...sormak lazım içen birilerine. Bana sor abi bana sor. O ben daha sana... dönüştüm diyorum ne soruyorsun? Enzimlerin alıştı mı? Efendim? <gülüyor> Enzimlerin mi? Alıştı mı? Alıştı mı? Alışmadı. Al alışmaz. Alışmaz tabii ya. Kolay değil. Bu mu yapacağın yorum? <gülüyor> önemli soruya verdim <gülüyor> cevabı. Kişiye göre değişiyor yorumlarım benim. Ya Diyanet İşleri Başkanlığı e, şartlar koymuş. Ondan haberiniz var mı sütle ilgili? Süt bankası şartları. Hmm. Evet. Baya be uzunca bir liste. Şöyle olacak böyle olacak olsa iyi faiz ya Faiz olmasın diye mi? Hayır faiz maiz değil. Diğer yani. işlerinde sütün de alakası var ondan sonra? 7 tane şart belirlemiş Vallahi ya. Valla 7 tane şimdi okudum ben de. Ee, bilmiyorum ki bu. Bunu... Yani şöyle be, okuyayım mı diyorsun? 7 Oku... sene okumaya gerek yok da en garibi kendi çocuğuyla süt çocuğu aynı cins olmalı demiş. Kızın varsa cins dediğin. Cinsiyet anlamında cins. da cins. Cins, cins demiş. Ha erkekle... De... Senin çocuğun erkek, erkek çocuk için süt sağdın oraya verdin. Hı hı. Bir kız çocuk içemiyor gibi mi? Evet, o onu da başka. Etkili şey... seksual ilişki süt bozuyor anladığım kadarıyla. Bu seksual ilişkiyi onu bozmuyor. Çocuk evet. diye göre. Seksüel tarafı ne var ya? Çocuk değil, yani süt süt emdiler. E, küçükken sonra büyüdüler. Anlatabilir miyim? Aynı sütten, mi? biz Aynı sütten emen emişen iki e, kişinin. E, birliktelik yaşamaması için. Ama o, o zaman o musiksel ilişki onaylamış mı oluyor? Nasıl oluyor? Süt kardeşler oluyorlar. Süt kardeşlerini yanlış anlamışlar. Ya ben ya, ya. orada hani başka bir ilişki. Herhalde gözlerinde onu canlandırır. Yaşar şey bak orada ona şey yaptı diye. Gözlerinde canlandırdıkları şeyler. Hakikaten Çok neler korkunç? canlandırılıyor gözler? Çok korkunç Aman gözlerinde e, canlandırdıkları şey. Bütün risklerin gözünün alınması lazım ama tabii ki yani. Değil mi Oktay? Neylerin? Bütün risklerin. Sonuçta bu bir risk. Bir ondan risk. sonra süt bankası hiç kurulmayacak. Ona ben korkuyorum ya. Halbuki süt bankası, süt bankası iyi bir bankası proje... nasıl olacak ama nasıl? Ya yani işte, e, işte bebek... annenin o kadar da bol sütü yok ki. Yani bir de içgüdüsel olarak ilk önce kendi yavrusuna vereyim işte. Zaten var şartlardan ya, biri o. Anladım. Kendi yavrusunu mahrum bırakmayacak şekilde ama var yani. O var, anne var. sütünden faydalanamayan... Ee, ...on binlerce çocuk var. E canım doğru. Yani i̇şte annesinin sütünün diye. gelmemesi diye bir durum var. Evet aynen öyle. O yüzden de ya eskilerde şey diye bir şey var ya... ...süt anne diye bir şey var. Onun biraz daha... Hmm. Evet. Ben onu hiç anlayamazdım da sonradan anladım ne olduğunu. Yani bu e, kadınlar doğumdan sonra o memeden Hı -hı. süt emildikçe süt geliyormuş. Evet. Yani hiç... Böyle vücuttan şey sesi yükselmiyor. Kardeşim bu 5 sene oldu buna daha ne emiyor falan diye. Bana demişiyor. o dendi yani kardeşim 2 sene oldu ne yapıyorsun? Orada <gülüyor> e... kim dedi onu şey mi? San Mehmet'i <gülüyor> olabilir yani. O şey mi Karınca yiyen mi dedi Fahit? Vallahi benim biraz uzun süreçte e, böyle sık sıkıntılar yani maç yapıp gelip devre arasında ya bela ben mi? <gülüyor> Yani bu şey gibi arada verilen yani neredeyse bir e, portakal suyu molası gibi gidiyorsun, sütünü içiyorsun, o devam ediyorsun. Ve o bir şey... kazınma yaptı ya, böyle bir şeyler atıştırır mıyız? Ramalacisi <gülüyor> atıştırır mı? Yok ya, ben... <gülüyor> Yani öyle o zaman bir e, grup kadının bunu bir gelir haline getirmesi i̇şte lazım. gelir mı? haline getirmeyecek yok, o da şartlardan satı satın biri. Satılmaması. Satılma yok. Bağış. Bağış. Yani işte artık maliyetine. Biraz böyle bir yeni niyet üstüne kurulmuş bir banka. Mevduatları görmek istiyorum ben. Herkes bir sembolik bir 120 cc götürür herhalde. Ben bugün bunu da sağladım. buyurun. Siz biliyorsunuz yani ne kadar Ege günlük üretim? Valla değişiyor. Ne? Yediğine değişiyor. Ne süt değişiyor. yapıyor mesela şu süt yapar diye bir şey, bir şey var mı? Şey var, bir şey var. Bir tane çay Bulgar. var. Çay, ne? Çay. Bulgur? Bulgur. Öyle mi? Bulgur süt mü yapıyor? Bulgur coşturur diye bir şey var. Coşturuyor mu? Ne kadar ama yani mesela günlük üretim 100 cc ise 200 cc. Cc'lerden değil bulgur olduğu zaman gümlerden bahsediyoruz. O derece mi? Evet. Ve yani kalay yapmak. Ha o şarkı oradan çıkmıyor. Aman bulguru kaynat. Oradan bir coşku. Tabii çocuğun şeyiyle değil Tabii, mi? Tabii coşkusu çocuk emmeyecek falan diye. Yani ee, siz böyle espriler şakalar yapıyorsunuz ama Banka çok kullandım. garip şeyler konuşuluyor. Evet, onu gerisi Sağlık da... Bakanlığı'nın projesi. Dediğim gibi en garibi süt kardeşi hemcins şartı diye bir şey var. Yani diğer başka maddeler de var. O, o açıklamasını yapıyorlar. Peki da hemcins, diyelim, yapıyor. diye Hemcins oldular pek... da sonra eşcinsel oldu çocuklar. Ne oluyor o zaman? Eşcinsel olunca sorun yok. Yani Nasıl süt yok? kardeş süt... olmalarında sorun yok. Böylece bir şekilde Yağletişleri Başkanlığı da bir problem yok gibi bir açıklamayı yapmış oldu dolaylı olarak değil mi? Evet doğru aslında bir önemli yok. bir adım atılmış oldu. <gülüyor> <gülüyor> Önce de gizliden gizliye baya bir demokrasi yani oldu. Biz çünkü bunu başka türlü söylesek tepki alırdık böyle söyleyelim. Ama söyle, çok anormal an gelmiyor söylüyorum. vallahi ya. İşte Rüzgar'ın askerlik hadisesi bu kadar şeye geldikten sonra da, ona da değişik bir açıklamalar gelecektir muhakkak ki. Başka neler olmuş süt bankasında? Ne, nasıl alınacak sütler oradan? Sütler fişne yani veya kuponla. Uzun ömürlü de değil gidiyorsun. Onlar hep mantıklı soruları geliyor. Onlar güzel sorular. Sadece bunu sapan yerinden Doğru. başladık biz yine. Yani senin sorduğun şeyler fazla ideolojik Satılıyor mu bağış mı oluyor? Satılma yok. Satılma yok. Maliyetine. Yani maliyetine diyelim cüzi bir miktar olacak tabii çünkü süt Maliyet üretimi Maliyetine bulgur parası e Tabii canım bulgur parası. 100 cc süt 1 kilo bulgur mu? Gibi gibi gibi. Onlar öylece yapılacak. O yüzden de belli bir miktar alınacak. Ama onun dışındakilerden işte bunu bir ticarete dökelim. Öyle bunu, bir şey yok. Bunu bir litre bir şeyden takalım falan öyle bir şey yok maalesef. Merkel, Angela Merkel gitti mi Türkiye'ye? Bak Türkiye Angela Merkel'den de iyi süt anne olur gibi geliyor. Yani biraz daha genç olsaydı. Bütün Avrupa'yı zaten Avru doyurdu. Ama öyle kadınlar. Bir... İspanyası İzlandası kalmadı yani Hakikaten yeter ha. be demiştir o daya. Vallahi Avrupa'nın süt annesi Angela Merkel. Hakikaten öyle de yani tek bir cekette bütün şeyi geçirdi. Ben biliyorsunuz ceketini çok sevmiştim Angela Merkel'in. Doğru Sanki duymuşçasına. Sanki benim yorumumu Biraz duydum. Biraz Kayacan kafasında olsaydı size bir neşve olsun diye ceket aldım diye gelirdi yani. Vallahi bilmiyorum ama yani bütün seyahatte hiç çıkarmadı ya ceketi. Arzu ederseniz bir reklam dinleyelim sonra maceralara devam edelim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radyo Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Eğlenceli sohbetlerimiz keyifli anekdotlarla süsleniyor. Ondan sonra bizimkize tabii patlatmış defa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok hoş ya. Lafı yani... patlatmadan komik oldu valla. Yapısal fıkralara devam edelim bugün. Dünkü şey gibi. Üç adam trene binmiş. Ee, o şey demiş. O öbür de, ee, demiş. O neydi ya orada? Bir, üç, üç adam. Neydi o? Üç adam uçağa binmiş o mu? Bu adam da nereliydi adamlar? Hiç fark etmiyor o ya. <gülüyor> bir tanesi Türk olduktan sonra Gerisi, gerisi <gülüyor> teferruattır. <gülüyor> <gülüyor> Ay neyse Almanya'daki Max Planck Nüfus Araştırma Enstitüsü. Aa, en önemli, ee, önemli üniversitelerden biri. Tabii mi? tabii şeydeki. Kaç tane adam adamın sabiti yok muydu? Benim bu bilim insanı Max Planck. Max Planck e, değerli bir enstitü kurucularından. Max Planck Enstitüsü'nün kurucusu değerli Max Planck araştırma enstitüsü kurmuş, nüfus araştırma enstitüsü. Yapılan araştırmaya göre 1800'lü 1800 yıllarda orta yaş kaçmıştı? 35. 30'muştu. İyi. Şart, i̇yiydi, iyiydi. Ama bu günümüzde kaça tekabül ediyor? Yani günümüzdeki orta yaşı artık böyle biraz şey yaptılar ya. Abartılar yani mı Abartılar mı artık. Sanki herkes 120 yıl yaşıyor da 60 yaşa neredeyse orta yaş diyecekler. Valla 72 yaş. Ya bu Max Planck. 72 yaş mı orta yaş olmuş? Orta yaş 72 oldu. O yüzden biz daha affedersiniz Blue çağında bile çok sayılabiliriz. Çok özür dilerim ama bu Max Planck kuantum ile ilgili bütün teorileri ortaya atan Bilim insan değil mi? O isim değerli ya. Yaş şey ne nasıl gelir geldi ya. yaş şu olay ne bizden. Ya bildiğin. sosyal de açtılar üniversiteden. Yani enstitü, enstitü sonuçta Oktay sen de ne yapıyorsun? Şu alt ya? dalları diyor. Lise bir değişik modeli gibi düşünüyorum. Şu artın gibi mi? Ya ikin Valla katam. Eee vallahi 70 haps. diyorum. Hap şule. Tamam lan bildiğiniz Almanca kelimelerin tamamını sayın. Ya ben onları çok iyi öğrenmiştim bir zamanlar. Yani Almanya'da akrabası olan herkesin bildiği gibi hapsüyle. Hapsüyle alacaklar mısın da cimnaz bir, bir gün birisi bize anlatsa onu güzel güzel. Kaç, değil, değil, Almanya'daki eğitim sistemini hapsüyle. <gülüyor> Almanya'daki eğitim sistemini mi? Evet. Dur ben bakayım bu arada ya. Vallahi bakma Allah. Oktay bakma Oktay. Vallahi Almanya'da eğitim Yanlış sistemini Yanlış bir şey ne, söyleriz şey. ondan sonra tam Merkel buradayken bir şeyler olur başımıza gelir. Başıma valla iş, iş gelir. Bu arada bu haberi Jane Fonda ile vermişler. Jane Fonda'nın Fonda güzel... fotoğrafıyla fotoğrafıyla. Jane Fonda şöyle yazıyor fotoğrafı. Evet, Jane Fonda 76 yaşında ama hiç göstermiyor. Orta yaşında mı göstermiyor yani? 76 yaşındaki genç sanatçımız. Ama bakınca hakikaten bizim uzada bir sürü öyle yaşını tahmin edemeyeceğin tonla insan var. Geçen gün Oktay hani yeri gelmişken söyleyeyim sen Oyun. hani Nüket ismini seviyordun ya Nüket duruyu gördüm ben televizyonda yani 20 yıl önceki Nüket duru da yalnız Nüket duru ya Sevgili, sevgili Nüket denir sadece Nüket diye Nüket geçer başka Sevgili yok Sezendir ve Nükettir Nükettir Nüket'in de yok mudur ya Sevgili Yani sevgili şey Nüket diye geçer. Ön ifadesi yok mudur Nüket Hanım İzmirliydi değil mi Bilmiyorum Sevgili Sezen İzmirli sevgili, Sezen... sevgili Sezen Ah Sevgili Sezen Aydınlı ben Sezen Aksu'nun ilk kocasıyla tanışmıştım. Evet herkes dur bir ünlü. Ben de Ajda Pekka'nın bir, bir ara bir kocasını televizyonda görmüştüm. Fahir sen. Ali Bars isim de vereyim ben. Ben de bir keresinde Metin Milliye'ye çiçek vermiştim. Verecektim de veremedim. Da, en kuvvetli anlı seninkisiymiş Fahir. <gülüyor> Çok özür dilerim Ege. Zorumuza gitmesin ama... Adamın anısına bak. Ben Anlatsana de daha... Şu anda anlatma hakkı sana geçti. <gülüyor> son, son hakkımı ben de kasayım mı? Kullanırız. Ama sen kullanırsan döndürürüz. Ben de sokakta oynadığım için Faruk Tınaz'la fotoğraf çektirme şansını kaybettiğim için annemle azar yemiştim. <gülüyor> sen neredeyse Faruk Tınaz'la fotoğraf çektirin? <gülüyor> Benimki mi geçerli? O Yok far... o zaman e, ben Sakarya Caddesi'nde bir gün yürürken elleri cebinde gezen Selami Şahin'le Fotoğraf çektireyim mi, çektirmeyeyim mi diye çok uzun süre kendi içimde fırtınalar koptu. Bir iki dakika kendisini <gülüyor> sapık gibi takip ettim. Sonra kalıbalığa karışıp gitti. <gülüyor> ben ama anımı anlatmış oldun değil mi? Evet anını Sevkanı anlatmış oldum. Tb. <gülüyor> Özür diliyorum. Ben de bir keresinde Erol Elgin'in kaldığı otelin orada balkonda şey yapıyordu. Şöyle balkon değil de çama açmış şöyle bir hava alırsın ellerini açarsın ya. Ha. Orada görmüştüm Erol abi Erol abi diye bağırmıştım. O da el sallamıştı. E bu da, <gülüyor> bu da anı oldu. Ne bileyim. Olay bir anda anı anlatır. Hayır şöyle, şöyle Erol'a ilginle balkon maceram diye söylemen lazım. O da bir garip oluyor da. Benim barışman şöyle trafik maceram var. Arzu ederseniz şu anda sadece başlık verdim doğrusunu yaparım. Benim ba barışmanço Manço... E benim kafamı okşamışlığı vardır. Hadi canım. Evet. O, an, o anımı okşamış. anlatabilirim. Benim de trafik maaşıramdı yalnız bile Tepesini. fire. Şurası. Sen. Şurası. Hala yıkamıyorum. Bir, o noktayı hala yıkamıyorum. hala yıkamıyorum bak. Ha o kepekli nokta oradan mı? Ben de kıl, kıl dönmesi falan var. Yok sen, o kepekli orada? nokta değil ya. Şurada bak. Evet ya şeyinler. Yağlı, ya. yağlı kısım. Yağlı kafa. Burayı kapattım ben bezle bak. <gülüyor> Aç oklayı onu. <gülüyor> Aç bak. Bak altınız. <gülüyor> bak. Bazı günlerde açıyor havalandırıyor. O var. Onu anlatayım mı? Onu anlat. Yoksa sen bir ananın cümlesini mi verirsin? Vallahi bence isterseniz bu bugündük sadece metin milliye çiçek. Çünkü bunu ilk defa alıyoruz. Ya şöyle bir şey vardı. Bizim e, bir o dönemde Çavuşesku ülkemize gelecekti. <gülüyor> Nikolay Çavuşesku. Nikolay Çavuşesku. Sen paralel evlendin mi yaşadın bunu ya? <gülüyor> ya. Öyle bak anlatayım o hadiseyi anlatayım. Niye Çavuşesku Türkiye'ye geldi mi hiç? Çavuşesku Türkiye'ye geldi. Türkiye Ondan sonra da benim, benim yakın arkadaşım da Çavuşesku'ya çiçek vermişti hava alanında. Sonra bunu çok havalı olarak şey yapmaya başladı. Ne derler onu? <gülüyor> i̇şte ben de işte hani tanıdığım Ne oldu arkadaş? hayatta başka başarısı oldum yoksa? Herhalde herhalde oldu, o, hepimiz ya. o izledikten sonra o kurşuna dizilme görüntülerini herhalde Hayata küstü, mi evet. var? o sonraki dönemlerde büyük travma yaşayacağım. Nasıl dedi. bir şey izledik biz televizyonda ya? Ya evet ya bak Çavuşu şu anda bir... gözümün önüne geldi de Oktay. Vallahi travmatik bir olay çocukluk. Biz sapık olmamız lazım ya. <gülüyor> "Rahmetli Mehmet çiçek vermiş." diye konuşmuştur o adam. zaten gitmiştir herhalde. Ne oldu sonra? Ee? <gülüyor> Ondan sonra işte böyle bizi bir bayağı bir dönem ezdi. Böyle işte. Ya ben de Çavuş Eski çiçek verdi falan diye. Biz böyle şey, anlat nasıl oldu, bir de anlat Böyle geldi. Ben böyle çizgiye yani, uzattım. Bir taraftan da bir dönemin çocuklarının hayatının ne kadar rüysiz olduğunu <gülüyor> anlattığı şey yapıyorum. Toplaşıp toplayıp çiğdem çekirdek yiyip şey yapıyorum. Çabuk şey çıkıyor bize bir daha anlatın nasıl. Ondan sonraki dönemde de... E, ben tabii hep bunun ezikliğiyle mi bunu yaşadım? Ezikliğiyle yaşadım. Sadece sen değil bütün mahallede. Bütün mahalle değil daha çok ben beni ezmek için yapıyordu. Eminim ki beni ezmek için Masus yapıyor yani. Masus yapıyordu. Mahsus yapıyor. Mahsus yapıyor ayağıyla göster böyle. Ondan sonra e, işte okulumuza da galiba Metin milli mi gelecekti neydi bizim? Hayır nasıl böyle bir ananın bu yerinde galibac gibi bir şey kullanırsın? Ya, ya bize bir yerde gelecekti de... yüksek olsun anının. Ya yani benim hatırladığım şey yani verecektim de veremedim dedim ben o dönem şey diye. Ben de o zaman buna rest olarak karşılık olarak şey vermem <gülüyor> gerekiyordu. O zaman ben de. <gülüyor> Senin yer. planın mıydı bu yoksa okul bir kişiyi seçtim miydi? Ya okul bir kişiyi seçecekti. Ben de e, kulis çalışmalarına başladım ama maalesef. <gülüyor> Ne oldu olmadı mı? Olmadı canım. Senin ama ananın başlığı neydi abi? <gülüyor> Metinliydi <Miliyet>. <gülüyor> dedin. Verdin demedim Verecektim veremedim dedim. Ha evet doğru. Verecektim veremedim dedim. Verecek ol vermiş olsam bugün ben bambaşka noktadaydım ya. Ben o yaşımda o kulesi yapıp o çiçeği vermiş olsaydım. Zaten senin hayatında iki kırılma noktası var Farid. Bir Bil tanesi Metin Milli'ye, Milliye çiçek. çiçek vermek. İkincisi de Ottü'de mezuniyet töreninde bayrağı, bayrağı taşırken çalışman. topuğunun, topuğunun <gülüyor> çıkması. Mama şey. rağmen, masına rağmen, topuğumun çıkmasına rağmen hiçbir şey olmamışçasına topuğumu cebime koyup. işte sen öyle zannediyorsun yani turu tamamladın ve şey olmadı ama. Ya o aksak yürüyüşüm o bayrakla yani. Allah'ım yarabbim yani. ya. Yalnız o da hakikaten Ukten'in. ...fiziksel şekilde sana yansıması. Evet abi. Normalde biraz bu bayrağı ben taşıyacaktım da... ...İzmir'e gitmek zorunda kalınca... ...Fahir'e hemen görevi verdim. Fahire de yıllar önce Metin Milli görevini... ...nasıl kaybettiyse işte... Bu, Gö görev, yani, ...göreve sahip bir şekilde çekecektim. çember tamamlanıyor. Ben evet. o gün Metin Milli'ye veremedim ama... Hı hı. E, ...bayrağı taşıyacağım diye. Valla Nihan Hanım şöyle demiş... ...çok güzel konu bu... ...bugün bunu konuşsanız ya demiş... ...az daha tanıştığınız ünlüler... <gülüyor> Aslında evet yani bir konuya girmişiz yani. Selam Şahin. Cevap veriyorum ve Cüneyt Arkın benim. Ya Cüneyt Arkın Ar benim daha bu yeni son şeyde eee hafta sonu e, son hafta sonunda az daha e, toprak sergen abisinin adı neydi? Sami Sergen. Sami Sergen'le az daha şey yapıyorduk. Tanışıyordunuz. Ama tanışamadık maalesef. Gene tanışamadık gene tanışamadık. Bir kırılma noktası. <gülüyor> daha. Bir kırılma noktası da vallahi öyle. Ondan önce ondan bayağı bir önce. Ya bunları can dün daha umarım. İlerleyen zamanlarda Fire 3 belgeseli çok renkli olacak. Çok renkli olacak. Ondan önce Fire. Ondan önce de Masum Kırmızı Gül'le. Fire ne kadar? Bir çok... de Uğur Tütünekar'lı. Uğur Tütünekar mı? Sevgili Tütüneker. dinleyiciler zaman yolculuğu <gülüyor> bilir Fire. Uğur Tütünekar. Bir olay Çavuş denildi ve Semih Sergen denildi. Uğur Tütünekar bu sene galiba. Yalnız hem olun. de bu sene, hem de bu sene. Hem ama de... aynı oktay, saç modeli aynı, sakallar aynı. Yılan gözler mi? Yılan gözler ama saçlar birazcık. Eserme yapmış. Yok, eserme yapmamış. Tamam. Aynı gürbüzlükte, o da ya. sadece grimsi, gri ve tonları. Ben de bir kere nüket duruyla aynı uçağa binmiş. Cizi ezdim Fairol, o yüzden yani. Yok canım. Ben şimdi Cüneyt Arkın diyecektim, Selamüşa dedim zaten de, yani anlatacak şeyim kalmadı Benim enerji. Spor dünyasından kimse yok. Hiç mi yok? Yok, sadece dayımın eski profesyonel futbolcu arkadaşlarım var. Onlardan dinlediğim benim zamanımızda hikayeler var. <gülüyor> onu üstünde tanıdık değil ya yani. Ay vallahi bak anılara gittik hepimiz şey olduk. İçimiz bir hun oldu. Hepimize bir şey çöktü yani. Serseniz anıları stüdyoda bırakıp birlikte geleceğe bakmak üzere mutfağa geçelim. Ne dersiniz? Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo türü sizin modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler 9 16 oldu saatimiz bu güzel çarşamba sabahında macera dolu yolculuğumuz devam ediyor ilerleyen dakikalarda gündeme bakmaya devam edeceğiz Faryl üç ve yoktu ay demeceğiz geldiler ama modern sabahlarda yeni bir köşe var uzun zamandır üstünde çalıştığımız bir köşe diye özhan ki ezo hikayeler hayır. Bu köşemizin adı daha önce programın aslında Oktay Demirci tarafından yapılan bir versiyonunu dinlemiştiniz. Sen demek konu çaldın başka yerde Oktay? Ya hayır canım ne alakası var tamamen benim özgün fikrim ama programı bu programı yapmak isteyenlere franchise sistemiyle programı yapma imkanı veriyoruz. Yani tabii ki bir maddi bir şey yok ama arada. Yani genç yayıncıların Genç radyocuların genç televizyoncuların Önünü her zaman açıyoruz Tıpkı konuklarımızın önünü açtığımız gibi Sonuçta nedir Programımızın adı Çanak Sorular ve genç yayıncıların da önünü açmak için bu imkanı ama veriyoruz küçük yani. Küçük bir kurs alıyorlar ama yani. Tabii e, tabii yani tabii, küçü tabii bir 15-20 bir... dakika üzerinde konuşuruz yani. E, Nasıl olacak? O konuşma yapalım, olmadan zaten yapamaz. Yapaman. Bugün de Çanak Soruları Alin Kayacan sunacak isterseniz hemen. Çanak Sorular programına başlayalım. Hazır mısın Ali? E, programa geçmeden önce e, programımızda maddi hata var onları düzeltelim mi? Tabii. <gülüyor> Semih Sergen babası. <gülüyor> <O> Toprak <gülüyor> Sergen'in. E, doğru cevap Burak Sergen olacak. Burak Sergen evet. Bağır hocamız ve e, Kenan Özduran Kenan Bey'imize teşekkür ediyoruz. Kenan Bey ayrıca bir ekleme daha yapmış. Evet. <gülüyor> İrem önce onu söyleyeyim de ben de bir akşam bir restoranda Metin Şentürk'le göz göze gelmiştim demişim. Tebrik ediyoruz kendisini. Ben küçükken e, Tony Curtis'in elini sıktım demiş Kerem Bey'de. Hadi canım. Vallahi. Tony Curtis'i nerede bulmuştu elini sıkmış? Herhalde o şeyde o haçlamacı haşlama, var ya. Ha. Haşlamacı değildi. Neyciydi o? Sanayideki yerin adı. İşte şeyci. E, haçlamacı Duzu ha. Tabii Orada. Evet e, bu maddi hataları düzelttikten Düzelt, sonra şöyle. çanak sorulara geçme zamanı. Çanak sorular. Ça ça cha ça ça ça çanak sorular. Programı hazırlayan ve sunan Alin Kayacan. Alin Kayacan'la Çanak sorular. Merhaba, hoş geldiniz. Canak sorularda bu hafta konumuza gekeceğim. Ege Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Programımızın hemen başında Oktay Demirciye teşekkür ederim. Oktay Bey teşekkür, <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Tabii ki programda büyük emeği geçen Bayir Bey de. Bayir Bey de kalkıklarından dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Ege Bey size sorulmasını istediğiniz bir soru var mı? Bey, soru var mı? Ee, gösterim ne zaman var diye sorabilirsiniz. Gösteriniz var ne zaman var? Çok güzel soru. 2 ee, Mart Cumartesi günü saat 8'de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gösterim var. Biletleri de sorabilirsiniz. Biletler nerede? Biletleri nerede satıyorsunuz? <gülüyor> Biletler sen alınabilir. Çok güzel soru. Çok güzel bir soru. Harika, çok teşekkür çok ederim. Çok Beni, Benim sevimliliğimi kullanmaya utanmıyor musun? Diye. <gülüyor> sor sor. Benim sevimliliğimi kullanmaya utanmıyor musun? Kendi reklamın için. Sen nasıl babasın diyorsun? Vicdansız <gülüyor> baba de. Söyleme. <gülüyor> o zaman programımızın süremizin sonuna geldik de. O zaman programımızın süresinin sonuna geldik. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ve dakikalarca ayakta alkışlar. <gülüyor> bayağı sıkıştırdı yalnız programı. Ya gibi. evet yani Ali'nden hiç bekleme. O nasıl seni köşeye sıkıştırdı? Biletler nerede falan? Evet, Ege yani. orada gözler bir anda şey oldu. Nerede satıldın bakmıyor. Benim sevimliliğimi reklam için kullanmıyor, utanmıyor musunuz? Zaten orada şoke oldu. Yani. Bir de yani. Çanak soruların özelliği onu ben bu dışarıdan bir gözlem olarak yani dışarıda duran biri olarak gözlemleyince daha net anladım. Fısıldanan şeyler duyulmuyor değil mi çalışmalarda? Tabi tabi. Sufle hiç hiç hiç. Sadece suflelik aralarda konuşmalar Ara. falan Hiç özel Olsun. ve seyirci Çünkü tarafından mikrofonlar Yalnız ben çok çok mutlu oldum ya. Hayır dediği için. Hayır <gülüyor> dediği için çok mutlu oldum. <gülüyor> Hayır <gülüyor> bey, o zaman isterseniz bir reklamlara geçelim. Buyurun efendim. Reklamlardan sonra yeniden stüdyoda buluşalım. Modern sonra Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo turası modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler espriler şakalar da devam ediyor elbette bir yandan Ve tabii ki anekdotlar ondan sonra da adam lafı yapıştırmış <gülüyor> Yine bir tebessüm oluşturdum vallaha <gülüyor> Yok erken abi, erken güldük değilim. değil mi biraz? Bence önceden gülseniz beni de rahatlatır yani o son espri söylememede gerek kalmayabilir. E Söylemedin zaten de yani işte onu diyorum. Bak, sen daha mı erken istiyorsun? Baya bir erken istiyor bu. Ne kadar erken o kadar iyi. Otelde nümayiş var. Kaldığı otelde odasının kapısı arkasından kapanınca koridorda çırılçıplak kalan adam nümayiş yarattı. Ee, şeye kadar ne derler ona YouTube'unda yayınlanmış o görüntüler. Güvenlik kamerası görüntüsü mü? Ha, güvenlik kamerası görüntüleri. Önce odasından bir adam odasından donsuz niye dışarı çıkar? Birini çaldı kapıyı acaba? Bakayım. Aa. Bakayım koridora çıkayım. Ah. bakayım. Otel donsuzluğu zannettiğimizden daha yaygın bir şey galiba Tabi tabi. Yani yani özellikle yurt dışında yani özellikle yurt dışında dediğim e, yabancı menşeiyle ülkemizi ziyaret edenlerde de böyle bir şey var. Otele girdiği, Oteli, sanki, girdiği zaman sanki yani ne kadar misafir ferdiyiz ki hiç anne evinde gibi hissediyor adam direkt ne yapıyor? Anne rahminde gibi hissediyor adeta. Adeta fora ediyor evet doğru ondan sonra bir süre unuttu belki de o rahatlıkla. Yani işte giriş kapısını da açamayınca otelin kapısını ne yapabilirim ne yapabilirim ne yapabilirim en iyisi resepsiyona gidebilirim. En yani. iyisi bir lümayış, bir lümayış çıkarayım lümayış sırasında kaçarım. Çok pişman. Yani var Orlarını buralarını kapatarak e, resepsiyona inince resepsiyondakiler de tabii şimdi her karşısına gelen donsuz adama da efendim ben atıyorum. Hoş geldin. 302'de kalıyorum çok güzel efendim. Nereden bileceksin nereden bilebilirim efendim o zaman sizden bir kimlik rica edelim. Yok yok bir saniye nereye koymuştum kimliğimi hmm, bakıyor tabii ki bulamıyor bu görüntülerin tamamını Youtube'unda bulabilirsiniz ee... nasıl bir görüntü acaba bakar mısınız buyurun efendim Pişt. ben ayrılamıyorum efendim <gülüyor> <Pişt>. <gülüyor> Vallahi yani insan hani resepsiyonda da bir merdivenlerden şöyle şey yapar ya da ne bileyim ee, o asansörden kafayı çıkartır. Pardon, bakar mısınız falan filan bir şey der. de lak diye açılıyor kapısı. Şimdi karşısında biri çıkabilir. En güzeli merdivenden bir şey. şey. O, orada hani her katta bir temizlik odası var. Orada çarşaflar durur, havlular durur. Git adam bir dola hiç öyle de değil yani. Hemen donsuz olsun nasıl yapacak nasıl oteller de... bu bir de sinirliymiş tabi kapılar kapanıyor kardeşim böyle şey olur mu falan diye rezalet Sinirde Rezal. anlaşılıyormuş yani beyefendi siz şu anda çok sinirlisiniz bir sakinleşin demiş size tuttu ben bak sakinleşince de konuş. Peki nümayiş bunun neresinde Oktay Bey <gülüyor> sözün <susur>, sorumlusunuz <gülüyor> Ay işte bana bir şey sorulacağını <gülüyor> biliyordum ben bayağı bir dinlememişim sizi yani şöyle söyleyeyim dinlememişim o yüzden bir Uyun süredir yakalamaya çalışıyorum ama hiç anlamadım. Sen ya. kaçırdın mı? Vallahi baş, en başa... güzel esprilerimiz kaçırdı mı bu konuyu? Valla yani? en başında o YouTube'da bir videodan bahsettiniz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Valla programda da YouTube utanıyorum. videosu anlatan adam pozisyonunu düşürdü ya beni bu gazete. Aşk olsun o gazeteye. Çünkü ya. paralel yürüyen bir konumuz var burada. Benim kafam karışıyor yani. Ne? Hangi paralel? Anekdotlar mı? Anekdotlar. Faz daha tanışmak üzere o olduğunuz ünlüler. yapabilir miyim? Hadi az azla tanışmak Ay istediğimiz ünlülerden davetiye verelim. Ya tamam azla tanışmak. Yerini özel gösterelim. Tamam bize? verelim hemen verelim. Şimdi o zaman bir iki tane daha e, cevap geldi. Onlara da bakalım. Mustafa Bey dün Zeki Alasya ile aynı uçakta İstanbul'dan Ankara'ya geldik. Asabi görünüyordu. Sohbetde ve tanışmaya cesaret Galiba edeyim. Zeki Alasya'da ah, hakikaten gizli siniri var. Şekerimi yüksek nedir? Vallahi ben ondan ben de şey yapıyorum, basınıyorum yani. Emre Bey bir fahir öngüç mekanı olan Gaga hesabı Ege Kayacan aldıydı. Tanıştım sayılır. Bence, bence burada Oktay Demirci ile tanışmak üzereyim sizindiniz. Az Oktay Demirci ile de tanışabilme <gülüyor> imkanına sahiptiniz. Ee, Aa, sonra... Geçen gün ne oldu biliyor musun? Ben galiba mekanın en popüler adamıyım. Ama... Bana da öyle geldi. <gülüyor> Ama yani şey olarak ismen. Galiba ismim insanların hoşuna gidiyor Olur da konusunda şeyleri yok. Fahir Öngüç değil mi? Cis... İsmen en meşhur olan. Fahir, Fahir Öngüç. Öğünç. Fahir Öğünç değil yani. Hiç mi bilmiyorum ama bir meşrubat firmasının faturalarında da Fahir Öngüç diye geçiyor. <gülüyor> evet öyle geçiyorsun <gülüyor> Fahir. Yani biliyorsunuz çok e, ünlü konuklarımızdan bir tanesi Oktay'da çok hoş bir sohbet ediyor. Ege diyerek. <gülüyor> Ondan sonra. Evet ya bir de ben onu 3 hafta düzeltmedim. Dördüncü haftada yanındaki bir biri söyledi. Yalnız abi Ege değil, Oktayo diye. Geçtiğimiz haftalarda da bir e, grubumuz vardı. Neşeli bir grup. Ufakta bir ikram yaptı Hakan onlara. Hı hı. Çıkarken Ege Bey'in o ikramı için teşekkür ederiz demişler. <gülüyor> yani Hakan'ı da Ege zannediyorlar. Herkesi Ege zannediyorlar dükkanda. Evet hepimiz Ege'ydi. Bir tek Ege sen edelim. Fahir övmüşsün. Maalesef ya. O da faturalarda <gülüyor> ve tabii ki. Zihinlerde maalesef. Gazetelerde. Gazetelerde. Medyaya yansıyan, medyaya, medyaya yansıyan. Bu arada Zeynep Medyayı Hanım'dan... çünkü yakından takip etmelisi noktaydı. Evet. <gülüyor> Teşekkürler. Zeynep Hanım'dan e, Ali'nin köşesiyle ilgili yorum var. Ali'nin duyuyor mu beni? Ali, Ali şu Ali anda, anda duymuyor, seni duymuyor. Değil, bir, bir saniye. Evet, Zeynep Hanım demiş ki... E, Ali Kayaca'nın tahta çanaklardan sonra... ...çanak sorulara yolculuğu adlı bölüm... ...şahane oldu demiş. Zeynep Hanım biraz tweetinizi değiştirdim farkındalıyorsanız bilmiyorum. <gülüyor> Şahane oldu demiş çok güzel oldu demiş. Evet, büyük beğeni topladı Alin. Ali, yeni derdi projelerle tekrar birlikte olmak istiyoruz biz Alin'le. Belki de artık kızıma e, Ezogelin hikayelerde bana rol yok da Ezogelin hikayelerde küçük bir rol. Ee, tabii çünkü orada Ezogelin hikayelerde de bir Ezogelin gerekiyor zaten. Şimdi orada Ezogelin'in başından geçen türlü türlü maceralar var. Tabii ki. Ee, ...yaşanmışlıklar... Evet. E, ...belki değil... ...yaşanacak olan e, şimdiden... ...böyle bir e, müjdesini de verelim... ...onun da güzel hikayeler var... çocukluğunu canlandıracak... Ee, ...olabilir şu anda ben hakikaten... ...çocuk oyuncu konusunda... E, ...Suri ile görüşmeler devam ediyordu... E, ...orada biraz sıkıntı oldu... ...Suri veya Nuri demiştin çünkü... <gülüyor> İlkesinden biri olacak. Ya Alin olacak ya Suriye olacak. Yani eğer ki tabii ki burada ben e, yapımcı olmadığım için e, yapımcı firma buna karar veriyor. Ama ben de, ben de elimden şeyler. gelen tüm çünkü senaryo bana ait tamamen. Kimdi yapımcı firma Fahir? Bazı şöyle... şeyleri açık etmek eğer uygun olursa yani Ezogen Aa, hikayelerle olur. ilgili. Aa, yani bir pardon inşaat firması. Benim bildiğim <gülüyor> benim bildiğim kadarıyla tahta bıyıklar yapamayın. Evet. <gülüyor> Bir daha yapsana Fahir. <hayır>. <gülüyor> <gülüyor> 14 ay geçtikten sonra reklam <gülüyor> üzerinden espri. Ay. Çok güzelmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Bir Telefonumuz çok... varmış. Var mı? Telefonumuz var Adostlar. evet. Buyurun kim ünlüler? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşürüz efendim? Elif ben. Elif Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz hoş şu anda? Bulduk. Günaydın. Buyurun. Neredeyim? İşteyim. Biraz sizinle konuşmak için, hava almak için dışarı çıktım. Dışarıda ben İşteyim, sondayım, depresyonda <gülüyor> yapıyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz Elif Hanım? Ben gıda mühendisiyim. Çok güzel. güzel. Hiç konuştuk mu biz <gülüyor> sizle? Konuştunuz evet birkaç kere. Birkaç Nerede kere. gıda mühendisiniz? Bir yemek firmasında değil mi? Ee, efendim? Bir yemek firmasında yemek yumusunda. Evet. Ha, biz uzun uzun konuştuk hatta galiba. Mesleğinizle evet. ilgili konuştuk. Evet, hatta zaten. birinde de evet, öğle evet. menüsünü sormuştuk. Bugün de yeri gelmişken bir öğle menüsü <gülüyor> miyiz? Ne var menümüzde? Bugün nohut var, pirinç pilavı var, ezogelin çorba var. Ezogelin çorba var. Çok güzel şey denk geldi. Peki bir şey soracağım Elif Hanım. Şimdi e, siz evli misiniz? Evliyim. Evlisin. Evde böyle ne pişireceğim derdini yaşıyor musunuz? Yoksa, Yoksa oradan bir kaplık yalapşap bir şeyle mi, <gülüyor> mi hallediyorsunuz? Nasıl oluyor? Yok yani evle şey karıştırmıyorum ben evde tamamen farklı. Yani bir tur önceden dendirsin. Mesela yarın mı siz nohut pilav yapacaksınız <gülüyor> evde? Yok hayır ya tamamen hani ne o gün evde ne canım istiyorsa onu yapıyorum. Peki arada işten eve de götürdüğünüz oluyor mu? Yani böyle eve. Hiç... tatlı matlı götürdüğüm oluyor evet. Ne mesela Kemal Paşa tatlısı mı? <gülüyor> Yok ya Kemal Paşa ya şey yapmıyorum. Sütlaç falan olduğunda eşim çok seviyor ondan götürüyorum ama sana. Elif Hanım'ın nerede <gülüyor> diye götürüyorum. Elif Hanım'ın eşinin tek bir isteği var Elif Hanım'dan. Ne olur ben... işini Evdeki getirme. eve getirme, <gülüyor> getirme. Öyle bir şey var ama tabii sütlaç olunca o da dayanır. Ama oradakini de o yani yapıyor sayılır. Emeği var o kadar. Binlerce yemekte emeği var. Sonuçta emek işi tabii. bu. Yani. Tabii. Peki tabii. yani şimdi bizim evde çok yaşanan bir şey. Her gün sabahtan. Bugün ne yapıyoruz? Değil, ne ne için. Sizin yani o kurumsal olarak yaşadığınız bir şey mi yoksa bir yıl öncesinden belli mi belli ne, ne yapıyoruz? Canım? Bir aylık olarak yapıyoruz biz menüleri bir ay önce. Şimdi mesela dün ben Mart ayının menülerini bitirdim. Mart'ın birinde, Mart birinde ne var mesela? <gülüyor> Aa, onu hatırlamıyorum ya. Baba <gülüyor> daha bir Mart dediğimizde Cuma günü aşk olsun Elif hanım. Ee, ama yani bizim 10 tane müşterimiz var hepsinde de farklı farklı menülerimiz çıkıyor bazen. Ha, herkes aynı yemek ben, gitmiyor bazılarına mesela salam gitmiyor, ekmek evet. gidiyor. Neden? Tabı ayrı olanın tadı tabii ayrı, ayrı olur. olur çünkü Elif Hanım Elif Hanım siz bu bir aylık programı çıkarırken böyle kendinizce böyle bir gözünüzle canlandırıyor musunuz? Şimdi adamlar orada şey yedi. Her <gülüyor> gün böyle güzel bir et çıksın, Onun bir coşku olsun, neşe olsun falan filan diye. Böyle. <gülüyor> tabii yani biz e, işimiz gereği et daha az yazmaya çalışıyoruz. maliyeti de var tabii bunun hmm. ucunda. Peki işimiz <gülüyor> Aa, gereği ucuza kaçmaya yemeyi... çalışıyoruz diyorsunuz. Peki, evet tabii. Elif Hanım evrensel kümenizde kaç yemek var? Ee, Valla 200'ü 300 400 Vardır yani hani 200 300 dolunca. 400 evet. her birinin arasına 100'er koyduk Bugün <gülüyor> Bugüne kadar hiç <gülüyor> sorulmamış <gülüyor> Bir şey <var>. soru oldu <gülüyor> Çorbalardan en, en az 50 çeşit çorba var. İşte et yemekleri en az 50 çeşit et yemeği var. Sebze yemekleri daha fazla. zeytinyağlılar var. Pilavlar, makarnalar, börekler, hanım, börekler, tatlılar. Elif hanım, bir şey söylebilir miyim? 300, 400, çıkıyor yani. 300, 400, 300, 400, 300, 400. Elif hanım, bir şey söylebilir miyim? Biz yine yemek konusuna girdik ama e, sonuçta arayan sizsiniz. Ada bu evet. muharebe kuralları gereği <gülüyor> durup dururken arayan kişi belirler konuları. O yüzden sizin istediğiniz bir konu varsa programımızda çanak sorular var. Ondan ha, sonra serbest yani ben, konuşmalar e, var. Şey konuşuyordunuz işte tanışma e, tanışma ya günler falan, falan diye ama evet. ben tanıştığım bir ünlü çok sevdiğim birini e, hatırlatmak için aradım aslında. Yalnız o bugünün konusu değil. Ama aslında. olsun. Değil mi? Olmaz mı? Olur tabii ki olur. Benim <gülüyor> olmasın buyurun. Ben e, küçükken, daha böyle 10 yaşında falan Adile Naşit'le tanışmıştım. Aaa ne kadar. E, evet, e, Trabzon'da bir tiyatrosu gelmişti. Böyle çocukları e, ark sahnenin arkasına alıp hepsiyle tek tek tanıştı. Ve hepsine de birer hediye vermişti. Hiç unutmuyorum bir... E, kuru boya hediye etmişti bana. Ben senelerce o kuru boyaları kullanmadım. Hediye diye. Adile Naşit verdi bana diye. Çok çünkü hayranlıydım onun. Bir de o kuzucuklarım Sonra, dönemi değil mi? Tam kuzucuklarım bu, tam dönemi. Evet, evet. Aynen öyle. Böyle onunla uyurduk falan. Ee, o çok büyük bir hatıradır benim için. Böyle ünlümünü tanışmak deyince aklıma geldi. Aramak istedim. Süper yaptınız. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşça hoşça Dileklerimizi kabul duydunuz efendim. Siz Az bak. kaldı Levent Kırca ile tanışıyordum demiş Serkan Bey. Neyse iyi sıyrılmışım. <gülüyor> Yoksa şimdi bugün Serkan Bey'i izliyor olabilirdik. Olacak o kadar. Can şey Bey da. Adalar vapurunda Yalçın Çakır gördümdü demiş. Ve huzurlarınızda Yalçın Çakır geliyor. Yalçın Çakır Flash TV'deki ee, abimiz, abimiz miydi? Abimiz de, o ha. değil mi? O, o, o diye biliyorum. Şey şey, Allah işte. Oktay çok cesur, cesur bir adamsın. Niye ya? Ben kafamdan Yalçın Çakır kimdir la diye geçirirken sen açık yüreklilikle sorabilirsin. Tilaçlı gibi şey var ya işte bu arana, ha, e eşgal ama, eşgalden şey yapıyorum. Çok şey bir adam. Hemen o ya. Hemen 20 yıl sonrasına yaşlandırıyoruz. Havalı da bir adam o. Tamam evet. doğru. Estetik ameliyat oldu. Ben de herkeste bir anısı var demek ki Yalçın Çakır'ın. Ben de göz altları morken o, öyle bir kafamda şey Yalçın Çakır fotoğrafı öyle benim değişik yani. O başka bir günün konusu. Evet. Yani. Şenel şey. Şen'le aynı mekanındaydım demiş Nihal Hanım. Ee, gideyim tanışayım bir fotoğrafımız olsun dedim. Birlikte çektiğimiz bir fotoğrafımız olsun. Sağlıktı. Gidemedi. <gülüyor> ee, ondan sonra... Bakalım. Dur bir saniye yokta Bir saniye yokta Gelen evraklara bakıyorum. Başka bir şey yok. Gelen evraklar şu anda boş. Evet. Telefonlarımız var oradan. Oradan al bakayım Ege. Şöyle bir bakıyorum. Al yani onu. Yanıp sonayan telefonlardan özür diliyorum. E al onu ama. Üçle al, beşle ha, al. Şimdi üçe ama beşe üçe bakma. Üçe beşe bakma. Hoşça kal. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Merhaba Kime ne görüşürüz? oldu? Efendim. Merhaba ben Emre Eroğlu dün de aramıştım. İyi yapmışsınız. Emre Bey. Evet. Emre Eroğlu mu? Hı hı. Ne oldu Emre Bey sizin canınız niye böyle sıkkın ya? Yok sıkkın değil ki. Siz üzgün müsünüz? Çocuk musunuz? <gülüyor> üzgün bir çocuk musunuz? Yoksa Hayır, mutlu bir çocuk. Hayır ben çocuğum. Çocuk musunuz? Ben sadece çocuğum. <gülüyor> Kaç yaşındasınız Emre Bey? Ben 9 yaşındayım. O zaman Emre diyelim. Olur mu? Evet. Bey'i eklemenize gerek yok. Bence de evet, gerek yok. Oradaki tamam. bey dahi anlamında. Sen evet de devam bize, edelim. E, i̇simlerimizle hitap edebilirsin Emre. Ne yapıyorsun Emre bu sabah? Hasta mısın sen? Evdesin bugün. Ee, yok evde değilim. Bizim okul tatil. Şu an siz okuluna gittiğim için şey. Aa. Tatil. Aa Ali'nin aynı okula gidiyor demek ki. İyi hadi bakalım Emre. Ne kıyafet giydin sen en son karnavalda? En son karnavalda e, biliyorsanız şey Minecraft diye bir oyun var. Evet. Oradaki Steve oldum ben. Peki hayırlı Steve'ler diliyoruz sana. İyi güzel Emre. Niye senin yüzü heyecandan mı böyle üzgün üzgün geliyor? Ee, Yok heyecan değil yani bayağı bir arı, bayağı bir arıyorum sizi. İlk defa mı konuşuyoruz Emre seninle biz yoksa daha önce konuştuk muyuz? Hayır dün de sormuştunuz hatta uykularda yapılan gariplikler diye. Ne zaman dün ya? Dün şey, karıştırıyor olabilir misin Emre? Sen başka programı mı aradın acaba Emre? Yok ben sizi aradım. Bizi aradım diye dün başka bir yere aramış olabilir misin? Belki Acaba akşam Belki programını mı? Belki de rüyasını. akşam Peki. böyleydi onu dinleyip bakarız. Peki Emre bir şey soracağım. Ee, sen mutlu bir çocukluk geçiriyorum diyebilir misin? Soruya bak. <gülüyor> soruya bak. <gülüyor> evet. 40 yaşında adamın soru soruya bak. <gülüyor> mutlu bir çocukluk geçiriyor adamın Peki, ama. Peki ne kadar e, bilgisayar oynatıyorlar sana evde? Tam tadı sırasında hadi Emre kalk falan diyorlar mı bilgisayarın başında? Yok. <gülüyor> İstediğin kadar oynayabiliyor musun? Hı <gülüyor> hı. Ama ne kadar güzel. Peki bugüne kadar hiç ünlü biriyle tanıştın mı? Ünlü biriyle... Hmm. Böyle evet. şarkıcı olur, oyuncu olur. <gülüyor> Hayatı şu anda film şeridi gibi gözünün önünden <gülüyor> geçiyor şimdi Emre. Karşılaştın <gülüyor> mı peki? Bak Emre bu adam şu filmde oynayan adamdı falan diye annen baban gösterdi mi birisine? Hayır. Peki tanışmak istediğin bir ünlü var mı? Mesela şununla tanışsam böyle otursak biraz sohbet etsek ne güzel olur. Bir baksam yanında dursan falan. Birlikte da, bir diye. fotoğraf çektirsek falan. Daha somut bir şey Var mı Vallahi öyle? hiç bilmiyorum ya. Hiç sevdiğin biri yok mu ya, ya, ünlülerden? Yani, yani. Ünlülerden bayağı bir var. Ba hangisini söyleyeyim bilemedim. Bir şimdi. tanesini söyle mesela. Ha? Bir tanesini söyle ünlülerden bayağı istediklerinden. Ne bileyim Rihanna mesela. Rihanna mesela. Rihanna, ha, PCI. Ha, PCI PCI, Aa, PCI. Say say Psy Doğru o da yani Biz nedense hep Erhan Güler Yüz Falan diye Gelir diye Valla evet bak Benim, benim, benim verdiğim örneğe var Burak Sergen Nire <gülüyor> Psy nire? Bir de ben size bir Soru soracağım Buyurun. Buyurun, Dinleyecek Sen... gibi mi Yoksa genel soru mu Genel soru Hı -hı. Tamam ee, Tamam Şimdi nasıl diyeyim Evet dinliyoruz Emre, ha vallahi gitti Ay. telefon gitti bir priz, priz, prizden çekti vallahi Uçtu. çekti. Emre tekrar aradı bizi çok merak içerisindeyiz. Valla soru çok önemli kritik bir noktada gitti ya. Sinan Bey Afyon İkbal'de Cüneyt Arkın ve büyük usta Kayahan'ı gördüm demiş. Allah ne güzel ya. Ana ne güzel. Aynı mi? anda mı görmüş? Bence Cüneyt Arkın da İkbal'i görmüştür. <gülüyor> ya da büyük usta Kayahan. Aynı anda görmüş ya ve dem yani, yani. Ve dediğine göre. 35 bin yılda bir, bir gerçekleşecek, gerçekleşecek bir olay veya dedi. Ama Aynı için normal çünkü biliyorsun Kayahan yolu. Sevgiden geçen, otomatikman Afyon. <gülüyor> Afyon'da mı söylüyor acaba? Fahir çok doğru söyledin ya onu. Yani o normalde Cüneyt de... Arkın'ı çıkaramadım ben. Bence hakikaten Sinan Bey'le karşılaştıktan sonra ulan burada Sinan'ı gördüğüme göre <gülüyor> demek ki <gülüyor> ya, Afyon'da herkesle karşı Sonra şey diye düşün Afyon'da herkesle karşılaşılır. Bu çok saçma oldu. Bunu biraz daha stilize etmek lazım diyerek yolu sevgiden geçen herkesle elbet bir gün buluşuruz dedi. Demek ki ee, sevgi burada afyonmuştu afiyon. emek diye biliyorduk yıllarca afyon Af yani. olduğu ortaya çıktı ozan bey şöyle bir anısıyla katılmış onu da bir söyleyelim küçükken yeniköy sahilinde sıkıştım annem ağaç dibine götürdü beni yani. oradan, oradan geçen yübderval yup gördü güldü bize Bizim bizim, da... bizim bizim Ozan Kaya denen mi? <gülüyor> Yok değil. Ozan Çelik. Ozan Kaya denen olsaydı spor dünyasının adamın girişinin nasıl olduğunu anlattı. Yüder <gülüyor> girmişti. Yüder de... vali güldüren dinleyicimiz Ozan Bey çok da şahaneymiş. Gerçi biraz belden aşağı istiyor. Ya yani, ama tabii ki, daha böyle şey olabilirdi ya. de çünkü sonuçta hani neyi görüyoruz? Ya çocuk ya işte sıkışmış. Ama belden aşağı istir. Sonuçta yani. çocuk da olsa. Hani çocuğa küfret. Sıkışınca <gülüyor> otomatik man belden aşağı gider otağı. <gülüyor> Doğru. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tunesiz Modern Sabahları'nın son dakikaları sevgi dinleyiciler Radyo özel gösterimi gerçekleşecek yarın 97. <gülüyor> kez bundan bir önceki özel gösterim Oscar'da en iyi film ödülünü aldı yani öyle boş film oynatmadığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz dinleyicilerimize bir şeyi özel gösteriyorsak yani adam gibi bir şey yani, özel bize neler neler geliyor. Yani, yani efendim bizi, bizi de bize... gösteriyoruz. Hayır gösterirler. diyoruz. Hayır. Nine diyoruz bana. çünkü Alman yapımciyiz. Ya Nine yapım. demiştik. Evet doğru bir denmişti Özel gösterin, özel gösterin. Şimdi vereceğiz, Ay, şimdi davetiye... İlk önce biz bir bakıyoruz, biz bir özel bakıyoruz. Bir iki yerine, fragmanına falan bakıyoruz özellikle. <gülüyor> ya Genel cevaplar var, onları da verelim. Ondan sonra da davetiyemizi verelim. Ee, Zeynep Hanım, Erdal Beşikişoğlu beni kendi barında Necdet İçler ile tanıştırdı. Ama tanışamadık sayılır çünkü biraz sarhoşmuş kendisi. <gülüyor> Cenk Akbostancı, Krista Bölge dokundum demiş. <gülüyor> Tanışma sayılmıyor değil mi? Dokundu. Dokanma Yıllarca şarkılarıyla bize dokundu. Hmm. Yüreğimize dokundu Hiç falan. Lady in Red çalsaydım. <gülüyor> Candaş Hanım, 2-3 günde bir Ferhat Güzeli evin yakınındaki kuru de görüyorum. Gözlerimi ellerinden alamıyorum demiş. Alaman, <gülüyor> alaman. <gülüyor> Sen şey, kuryemüşciyisin dünlerdir. Bir Abi avuç ya, şey Bir avuç <gülüyor> <al> şey ya canım <gülüyor> çekti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Burak Bey göre göre en son gittim Halil Sezai'yi gördüm demiş. İyi ee, iyi bayağı iyi. <gülüyor> Ve e, Foto fotoğrafik Memory adlı dinleyicimiz. <gülüyor> <gülüyor> Kızılay'da kamera genci görmekten vazgeçemiyorum demiş. Kızılay'da görülüyor mu ya kamera? Bilmiyorum. Halkla içişeçim falan diye bir şey yapıyor. Olabilir. Ondan Tebrik ediyorsun ha. dinleyicimizi. Vallahi gören göreneye yani İki dinleyicimizi ama. seçelim. Özel gösterime davetiye verelim. Bir dinleyicimizi daha seçelim. Benim cumartesi günü gerçekleşecek şahsi şovuma davetiye verelim. A canım onu yarın öbür gün veririz o ya. O de hadi o zaman. Yarın yani, da sırf ona verelim. Yarın da sırf ona komple onu arızalar. kurtaralım, kurtaralım dinleyicimizi. <Gülüyor> o zaman bize telefon eden Elif hanıma verelim davetiye. Elif, verelim. Elif de aklınızda hangisi kaldı? Benim de aklımda bir de Emre Bey kaldı. Emre Bey? Telefonu yerde kesen 9 yaşındaki Emre kardeşim. Evet, onda aklımız başka şekilde kaldı. Ona senin özel Emre şey... bize ulaşırsa ona da verim. O kavgalı dövüşlü finin sever Emre. ama yani kaç Minecraft'ı seven adam onu da sever. Kaç Sınır olabilir ya. Sınır ola onu gidip. sen gösteriye veririz ya Emre. Evet ya. Öyle mi yapalım? Benim desin daha büyük sınır. Benim sınır daha, biraz daha şey yani. Bende 25. Alin gelmedi mi? Sınır. Düzenli olarak sen göster. Alin geldi de evden alışık. <gülüyor> Şakalara. Yüp Derval'e Yoksa... kesin veriyoruz. Benim duyduğum en güzel ünlü anlılarımdan o zaman, beri. Yıllardır burada. Yüp veriyoruz tabi ettiğimizi. Yüp Derval kazandı. Tebrik ediyoruz. Emre Bey de kazanmış olsun. Tamam. Telefonla bize ulaşan. Emre, ee, Emre, Ozan Yuk... ve Elif. Ee, Ozan Bey'in bize bir ulaşması lazım. 210-30-30'dan ayrıntılar için. Aynısı Elif Hanım ve Emre Bey için de geçerli. Sevgili dinleyiciler, esprilerin de şakaların bir sonu olacağını hiç düşünmüş müydünüz? Maalesef var. Yarın sabah ama kaldığı yerden devam edecekler. Özellikle en son Yüpterval Esprisi'nden açacağız programı. Değil mi? Tabii Pren tabii, tabii, on tabii, tabii, tabii, tabii. Ondan sonra Yüpterval Esprisi'nden açacağız. Sonra şarkı sırasında Oktay... <gülüyor> Bıyık takmaya gidecek <gülüyor> Ve kendim getireceğim bıyıyımı. Bu oyuncu buyunu kendi getirecek sevgili Ve sonrasında da esprilerle, şakalarla bir kez daha buluşacağız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve e, esprilerimizi, şakalarımızı nasıl yapacağız onu? Onu nasıl yapabiliriz bir abi? Bir fotoğraf onu, haline şeyi, getirebilsek, esprileri, şakaları dinleyicilerimizle paylaşsak. Her şeyi düşündük, onu düşünemedik. Acaba birlikte çektirdiğimiz... Neyi? Yani yeterli herhalde. Hadi bugünlük yeterli hadi kapat, ya. Tamam, kapat tamam kapat, kapat. kapat. Bana pek yeterli değilmiş bak, gibi. Bak yani. o konuşma tipi başladığına göre programın sonuna geldik demek. Ki. Ustam kapat hadi bak, tamam. Baksana hadi. ne biçim konuşuyor yani. Ben bu tiplemenin bir üstüne gitmemiz gerektiğini ya düşünüyorum. Ben de, Çünkü psikolojik olarak bizi alttan alta <gülüyor> yani şey Hep bunu gibi. kapanışta yapıyor. Ben Bence hiç görmezsen gelelim abi ya. Kapat tamam kapat. <gülüyor> bak, <gülüyor> kapat ustam. Tepe bak. <işte. gülüyor> <tepe. gülüyor> bir gün mükemmel bir gün olacak.